Hoş geldiniz öncelikle kripto e, bilgi maratonuna e, hoş bulduk herkese e, merhabalar iyi akşamlar iyi kandiller diliyorum tekrar e, bu akşam e, dolar, bitcoin ve Türk lirası üçgenini konuşacağız e, aynı evet. şekilde btc analiz e, aynı, ve coin bülteni bizim için e, youtube ve twitter üzerinden aynı zamanda preskop üzerinden sorular alacak hocam sizin için e, siz de sanırım dünden e, birkaç tane soru yakalamışsınız. Evet, haliyle. Twitter'dan bazı arkadaşlarımız yazdılar sağ olsunlar. Oradaki sorularla başlayalım isterseniz. Tamam hocam, zaten sizi tanıtmaya gerek yok. Herkes genel olarak biliyor kim olduğunuzu. O yüzden direkt Esnaf başlayalım. Da, zaten bu alem küçük bir alem. Hepimiz birbirimizi biliyoruz aşağı yukarı. <gülüyor> Şu anda küçük bir alem olduğumuz için. Gerçi geçen sene bayağı büyüdük ama yani her sene böyle katlanarak muhtemelen büyüyecektir diye düşünüyorum. Evet, bugün bir de sizin, pardon, dün sizin 51. takipçiniz olmuştu değil mi? 50 binik... evet, evet, evet. 50 bini açtık e, dün. E, herkese de katkılarından dolayı tekrar çok teşekkür ediyorum. Tebrikler e, hocam. Güçlü bir şekilde, güzel bir şekilde büyüyoruz inşallah. Böyle devam eder. Hocam <gülüyor> asıl biz i̇nşallah teşekkür ederiz. Yani sizden çok fazla bilgi alıyoruz. Evet, özellikle Twitter'daki e, flutlar, paylaşımlar çok etkili oluyor. Çok teşekkürler arkadaşlar. Ben de her birinizden inanın yani karşılıklı sürekli bilgi alıyorum. Yani besleniyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Paylaşım yapan herkese çok teşekkürler. Ayrıca mentorluğunuz için de yani Crypted şu ana kadar bu seviye gelmesinde gerçekten büyük faydanız var hocam. Gerçekten çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için projeye. Gerçekten benim de İçinde yer almaktan çok gurur duyduğum e, bir proje. E, umarım e, şu ana kadar e, güzel, sağlıklı bir şekilde ilerliyor. E, teker teker hedeflerine de ulaşacak diye düşünüyorum. İnşallah hocam. inşallah Hep beraber büyüteceğiz. Global evet. olacağız. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun o hocam. İsterseniz başlayayım ben soruları e, tamam. şey yapmaya. Zaten zannederim 5 tane kadar soru var. O sırada biz de e, dinleyiciler... Dinleyicilerimizden soruları alalım. Yazarsanız seviniriz. Başlayalım hocam. Tabii. Ee, tekrar herkese merhabalar. Ee, MAT isimli e, takipçimiz Muhammed Ahmet şöyle bir soru sormuş. Çin'e giden sermayenin akıbetini detaylandırabilir misiniz? Muvaffak olacak mı? Yoksa ne gibi bir süreç yaşanacak? Yani burada Çin'e giden sermaye derken e, Muhammed Ahmet Bey e, şunu kastediyor. Yani küresel sermaye, ee, ciddi biçimde e, Amerika'yı e, ve Batı'yı terk edip e, bir Çin'e yerleşme e, nasıl diyelim eğiliminde yani Bloomberg Bölge açıyorsunuz sonuçların yarısından fazlası Çinli işte Mark Zuckerberg'in eşi Çinli e, birçok yatırımcı e, guru seviyesinde yatırımcı olan e, insanlara bakıyorsunuz Jim Rogers işte Mark Faber e, evlerini barklarını satıp uzak doğuya yerleşiyorlar. Hani bunu sadece Çin olarak da almamak lazım. Sermayenin e, en üst, en akıllı kesimi batıda Çin'e doğru bir kayma var. Hatta bunu şöyle bile e, şey yapabiliriz. E, belli işaretlere bakarsak bu en üst seviye akıllı para diyebileceğimiz e, finans çevresi Amerikan dolarının e, dünya hakimiyetini çoktan anlayabilir. E, terk etmiş durumda. Soros'un hatta şöyle bir açıklaması olmuştu. Geçen seneydi zannediyorum. Ya Çin Yuan'ını, IMF'nin para birimi sepeti var. SDR diye. Yani bir SDR diye bir IMF'nin kendi para birimi var. Bu e, rezerv para olarak kabul edilen paraların e, bir bileşkesi, sepeti olarak değerlendiriliyor. E, buraya Yat Yuan'ı alırsınız dedi Soros ya da Dünya Savaşı çıkar dedi o zaman. E, çünkü Amerikalılar şey yapıyorlardı, itiraz ediyorlardı. Çin'in IMF'nin SDR sepetine girmesine. Ben o zaman bununla da ilgili bir sürü yazılar yazmıştım. Ee, Soros bile böyle dedi. Ya, yani bir batı sermayesinin Çin'e doğru bir kayma eğilimi var. Ama şimdi Muhammed Ahmet Bey'in sorusuna gelecek olursak bu eğilim ne kadar başarılı olabilir? Ee, Çin'e niye gidiyor batı sermayesi? Çünkü e, batıdaki sorunun temeli zaten şu. Yani bizim bitcoin'in bu kadar ilgi görmesi, doların e, gitgide mevziyi kaybetmesinin sebebi batıda sermaye e, işçi sınıfını eskiden yani 100 yıl önce olduğu gibi e, açıkçası sömüremiyor. Yani metro inşaatlarında batıda Londra metrosunda, Paris metrosunda anlatılır işte köleler çalıştırıldı. Binlerce köle orada çalışırken öldü diye. Yani bu çok, tabii çok abartısı ama e, bugün benzer şartlar nerede uygulanabiliyor? Çin'de uygulanabiliyor. E, ahlaki ve iyi midir kötü müdürün ötesine bakacak olursak yani sermaye ne kadar emeği e, hızlı bir şekilde çevirip e, ne kadar emekten e, bir artı değeri elde edebiliyorsa o kadar o denli karlı hale geliyor. Ve ne kadar bu emek e, ve kapital ilişkisinde kar elde edebilirseniz tabii sizin para biriminizde o kadar kuvvetli oluyor. Çin'in böyle gümbür gümbür bütün dünya piyasalarını dağıtması, Amerika'ya bir rakip olarak ortaya çıkması, çok ciddi manada ucuz emek deposuna sahip olmasından kaynaklı. Yani Amerika'nın nüfusu 300 milyon, işte bütün Batı'yı toplasanız 700 milyon yapıyor. Bunların hiçbirini siz artık bir maden işçisi gibi eski çağlardaki 100-150 yıl önceki gibi sömüremiyorsunuz bu 700 milyon kişiyi. Oysa Çin'in elinde bir buçuk milyarlık nüfus var bunun. Belki bir milyarını çok cüzi şartlarla çalıştırabiliyorsunuz ve bu o yüzden sermaye Çin'e akmak istiyor ama e, Çinde de şöyle bir durum var. Çin dediğimiz yer 3000 senelik, 4000 senelik belki daha eski, bizim bilemediğimiz kadar eski bir uygarlık ve oranın kendi yapısı var. Yani her hadi ben geliyorum diyen oraya kolay kolay e, oturamayacaktır. Burada şeyler olacaktır yani gergit ve mücadeleler olacaktır ki sermaye Amerika'ya bile bir günde girip orayı ele geçirememiştir Amerikalılar uzun süre e, merkez bankası e, şeyine kavramına karşı mücadele etmişlerdir Amerika'da bugünkü tanıdığımız manada merkez bankası Fed ancak 1913'te kurulabilmiştir 1800'lü yıllardan itibaren Amerikalılar Hatta 1700'lülerin sondan itibaren alırsak 3 tane 3 tane Merkez Bankası'nı kapatmışlardır. Merkez Bankası zaten uluslararası bu en üst akıllı sermayenin en büyük oyun aracıdır. Bunu Amerika'ya 3 defa kurmaya çalıştılar 1800'lü yılların başında yani Amerika'yı yerleşip ele geçirmeye çalıştılar. Üçünde de Amerikalılar bunları kovdu ülkelerinden. Hatta en meşhuru da şeydir. Başkan Jackson. Açıkça bu Merkez Bankası ve arkasındaki küresel sermayeye karşı mücadele etmiştir. Seçim kampanyasını bunun üzerine kurmuştur. Merkez Bankası'nı kapatmak üzere yıllarca mücadele vermiştir ve sonunda kapatmıştır. Bugün Amerika'da 2008 krizinden sonra bu şeyler tekrar gündemde şimdi. Merkez Bankası'nı denetleyelim, kapatalım diyenler revaçta. Bitcoin'in de zaten çıkışı bu 2008 kriziyle beraber oldu baktığınız zaman. Ama işte dediğim gibi sermayenin Çin'e geçmesi e, doları zayıflatacak bir şeydir. Fakat uluslararası sermaye ne kadar istese de Çin'de bunu hemen kabul etmeyecektir. Orada e, büyük çalkantılar, büyük e, güç mücadeleleri olacaktır diye düşünüyorum. E, diğer sorularımıza da bakalım. Kur sabitleme nedir? Niçin yapılır? Kur. İran'ın yaptığı dolar sabitlemesi uzun dönemde getirse götürsün ne olur diye sormuş CryptoBet isimli e, arkadaşımız. E, kur sabitlemesi genelde dolara sabitliyorlar kurlarını sabitleyenler. 2001 krizinden önce biz de yapmıştık Türkiye olarak. E, sabitlediğimiz tutarda tutamayınca kur birdenbire patlamıştı ve 2001'de çok kötü bir ekonomik kriz olmuştu. Şimdi şu anda ise dünyada genelde böyle petrol satanlar veya ihracatçı ülkeler kurlarını ya sabitliyorlar ya da belli bir dalganın içerisinde dalgalanmaya bırakıyorlar. Bunun sebebi genelde ihracatçı ülkelerin dolarla para kazanması ve kendi ülkelerinin iç dengelerini bu dolarla uyumlulaştırmaya çalışmaları. Fakat burada İran'ın yaptığı sabitleme ise daha çok bizim 2001 öncesinde yaptığımıza benziyor. Yani ağır ambargolar yüzünden İran ekonomisi enflasyon sarmalına girmiş durumda. E, dolar ihtiyacı var ama dolarda bulunmuyor ambargolar yüzünden. Bu yüzden kara borsada çok yüksek e, bir dolar şeyi var, e, fiyatı var. E, tıpkı Venezuela'da olduğu gibi. E, bu, bu gibi ülkelerde aynı zamanda Bitcoin'e talep de çok yüksek oluyor. Eminim İran'da da bir sürü insan gizli gizli Bitcoin madenciliği yapıyordur alıyordur satıyordur çok büyük bir iş haline gelmiştir çoktan İranda Çünkü Venezuela'da öyle biliyoruz ve benzeri yerlerde Zimbabwe'de falan İran'ın yaptığı o sabitleme e, pek bir işe yaramayacaktır kara borsada fiyatlar yukarı gitmeye devam edecektir Çünkü bu tip bir genel tablodan kaynaklanan şeye karşı sabitleme ancak e, biraz yavaşlatabilir olayları Onun dışında çok ciddi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Diğer bir soru ise e, Erkan Hocam 2018 için devletlerin rezerv olarak Bitcoin'de tutacaklarına katılıyor musunuz? E, Şeref Kenanoğlu e, sormuş bunu da. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yani 2018'de olur mu bilmiyorum ama Bitcoin için e, önümüzde iki tane e, sıçrama yaratacak e, olay var. Bunlardan bir tanesi devletlerin Bitcoin rezerv olarak açıkça e, tutmaya başlamaları. E, diğeri de batıda özellikle Amerikan borsasının merkezli bir krizin başlaması ve e, normal para sisteminin bir şekilde bir süreli ne de olsa askıya alınacak seviyede e, durdurulması olabilir. Bu iki olay Bitcoin'i sıçratabilir. Peki devletlerin rezerv olarak Bitcoin tutacaklarını bu sene bekliyor muyuz? Venezuela, e, Petro diyor biliyorsunuz bir kendi para birimini çıkardı, kripto para. Aynı zamanda bunu çıkarırken başka kripto paraları da e, devletle ilgili yapılan resmi ödemelerde kullanacağını, yani kabul edeceğini açıkladı. Bu aslında bir nevi. Aynı zamanda kripto paraları kabul edip topluyorsa bunlarla rezervde biriktirebileceği anlamına da geliyor. Bu açıdan aslında en yakın e, ülke Venezuela. Öte yandan Gizli gizli birçok ülkenin ben çoktan kripto para ve bitcoin biriktirmeye başladıklarını düşünüyorum. Bu Rusya'da olabilir, belki Çin'de olabilir ve benzeri bu tip işte Amerika ile arası kötü olan ülkelerde İran'da da olabilir. Hindistan'ın çok açık şey akıllı ekonomi politikaları oluyor. Onlar da el altından biriktiriyor olabilirler. Keşke olsa bizim Türkiye bile biriktiriyor o da olabilir yani. Ee, devletten işte çeşitli bakanlar düzeyinde olumsuz açıklamalar geliyor ama bir yandan çok olumlu çalışmalar da yürüyor. Ee, belli olmaz. Bizimkiler de gizli gizli bu işe girmiş olabilirler. Gizli gizli bu işe girdiği kesin olan bir ülke var. Kuzey Kore. Ama onlar e, gizli ve kanunsuz yollar e, şey yapıyorlar, tercih ediyorlar. Korsanlık e, yoluyla etrafta işte e, hackerlarla Mining yaptırarak veya direkt borsaları patlatıp işte kişilerin belirli hedefle aldıkları kişilerin hesaplarını patlatıp onlardan bitcoin ve diğer kripto paralardan çalıyorlar mı? Çünkü onlar da aynı zamanda ambargoya uğramış bir ülke. Bu şekilde dolar sistemini bypass ediyorlar. Yani hatırlayacak olursak bitcoin'in kullanımı özel şahıslar arasında da gayri kanuni yollardan başladı. Yani işte Silk Road'dan şuradan buradan geçtiği olaylar. O yüzden devletlerin kullanmaya başlarken e, yine böyle kanun dışı yollar tercih etmeleri aslında çok da şey değil. E, mantıksız değil. Bu anlamda Kuzey Kore belki de dünyada ilk bitcoin rezervi tutmaya başlayan e, ülke çoktan oldu bile. Arkasından Venezuela gelecektir muhtemelen. E, bu sene şey olarak açıklarlar mı bilemiyorum ama bu sene veya 2019'da bu beklenebilir. Bir başka soruya bakalım. Amerikan ekonomisinde büyük bir kriz patlak verdiği zaman oluşacak psikolojik bununla birlikte Amerika tarafından dünyada teknolojiyi bitirmek adına bir hareket öngörüyor musunuz? Kripto paralar krizden bir kaçış yolu mudur? Ee, Amerika'nın dünyada teknolojiyi bitirmeye çalışacağını öngörmüyorum. Kripto paralar kesinlikle ekonomik krizlerden, hatta her türlü krizden bir çeşit kaçış yoldur. Ee, geçen günlerde savaş tehlikesiyle beraber Bitcoin'de bir hareketlenme oldu. Ee, farkındaysanız altında da biraz hareketlenme oldu. Dolarda da oldu. Yani insanlar e, savaş tehlikesi gördükleri zaman güvenli limanlara kaçış yaptılar. Bu ekonomik krizde de aşağı yukarı muhtemelen aynı olacaktır. Ama ekonomik krizde belki şöyle bir fark olabilir. Ekonomik kriz ilk vurduğunda Nerelere vurduğuna bağlı olarak altın, gümüş ve bitcoin piyasası önce bir geri çekilme yapabilir. Sonra tekrar atak yapabilir. Bunu akılda tutmak lazım. Ee, onun dışında Berna Korur'un bir sorusu var. Türkler yüksek büyümeden dolayı zenginleştiği için ellerindeki liralarla dolar alıyorlar sürekli. Dolar bu yüzden Türkiye'de daha çok yükseliyor sanki. Ee, bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş. Ee, yani keşke böyle olsa yani mutlaka e, Türkiye'deki büyümeden e, zenginleşen bir kesim var ama bu gördüğümüz kadarıyla geniş kesimler değil yani belli bir kesim ee, yüksek büyümeden zenginleşiyor. Onlar da tabii dolara geçmiş olabilirler ama bu hareketin ben e, kurlarda yaşadığımız bu son dönemdeki şeyi tetiklediğini düşünmüyorum. Ee, zannederim herhalde kur dolar konusunu geniş geniş konuşacağız. Onu e, o soru geldiği zaman açıklarım. Benim elimdeki sorular bu kadar soruları. E, ha bir sorumuz daha varmış. E, Serbentis isimli takipçimiz. Paramızı idareli kullanmamız gereken bir dönem mi geliyor? Kesinlikle. Yani ekonomik krizlerin tarih boyunca gördüğümüz en büyükleri. Önümüzde birinci ve ikinci dalga şeklinde ben bekliyorum. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde görüleceğini düşünüyorum. O yüzden hakikaten gereksiz harcamaları azaltıp e, mümkün olduğunca e, tasarruf yapmak ve bu tasarruflarla da e, doğru tercihlerde bulunmak e, çok önemli diye düşünüyorum. Benim elimdeki sorular bitti arkadaşlar. Sizden yavaş yavaş soru alabilirim zannediyorum. Hocam YouTube'dan evet. soru var Evet dinliyorum Pardon, İngiltere'de şubesi sadece aplikasyon şeklinde ve birkaç milyon Amerikan doları sermayeli banka açmak artık mümkün. Bank of England'tan lisans alınca ne olur? Yani böyle bir şey ben bilmiyordum. Eğer bu gerçekse, Bank of England'den lisans alıp bir banka kurulursa, bunun ne yapılmak istendiğine bağlı tabii. O kadar sermayesi varsa birkaç milyon pound gene de büyük bir para. Ee, en azından bizler için. Ee, yani bir kripto yatırımcısı için soruyorsa bunu yani banka kurulunca ne olur diye. Ee, tabii çeşitli şeyler yapılabilir. Bir sürü banka şu anda e, şifre paralara, kripto paralara uzak duruyor. Daha yakın e, bir... E, politika benimseyen bir banka olursa tabii geleceğe yönelik büyük yatırım yapmış olur, fark yaratmış olur. E, kendi açısından pazarda e, şimdiden yer kapmış olur. Aslında e, iyi bir şey yapmış olur. Evet, böyle bir şey yaparsa. Hocam o, şöyle bir şey mi, daha var. Bir şey Avrupa Birliği'nden 22 ülkenin blockchain partnership yapacağı açıklaması ne getirir, ne götürür? Şimdi tabii blockchain teknolojisi gelişme aşamasında bir teknoloji. Avrupa Birliği ve genel olarak küresel sermaye demin bu işte Amerika'dan batıdan çıkıp Çin'e geçmeye çalıştığını söylediğimiz küresel sermayenin şöyle bir yaklaşımı var. Bitcoin kötüdür, asıl blockchain iyidir gibi. Avrupa Birliği'nin desteklemesi işte çeşitli bankaların blockchain'i desteklemesi işte blockchain ile ilgili olumlu açıklamalar. Ee, şöyle değerlendirilmeli yani para ekonomisi kendi krizine doğru ilerledikçe e, Bitcoin'de çok ciddi bir tehdit olarak ortaya çıktığı e, bir dönemde e, insanları blockchain'e çekip hani orada kendi kontrollerinde merkezi yapılar kurmak istiyorlar blockchain'in altında. Hatta bana sorarsanız zaten e, hani komplo teorisyenleri işte Bitcoin'in e, bu batılı küresel sermayenin gizli örgütlerinin işi falan diyenlerin e, teorilerinin aslında bir kısmı doğru olabilir. Yani şu kısmı blockchain e, böyle bir e, komplovari bir tasarım olabilir. Çünkü bunu gösteren bazı işaretler var. Ben bitcoin'in e, böyle bir tasarıma karşı bir e, güç ya da güçler tarafından ortaya konduğunu düşünüyorum. Blockchain elbette gelişmesi şifre para piyasaları için, sağlam şifre paralar için çok güzel bir şey. Sağlam derken neyi kastediyoruz? Miktarı sınırlı olan, emisyonu sınırlı olan, insanları enflasyonla sömürmeyecek şifre paralardan, kripto paralardan bahsediyoruz. Avrupa Birliği tabii ki blockchain'i destekliyor. Bu söylediğim mantık açısından. Çünkü sermaye para, kağıt para sınırsız paranın sahipleri bitcoin ve diğer e, şifre, sağlam şifre paraları istemiyorlar buna karşılık da ortaya sürdükleri en önemli argüman blockchain'in daha iyi bir teknoloji olduğu bitcoin'in işte öleceği biteceği ama blockchain'in kalacağı şeklinde e, ama e, tabi sonuçta blockchain'in gelişmesi e, faydalı bir olaydır çünkü yani şöyle tabi desantralize blockchain'in gelişmesi yani merkeziyetsiz mer insanları merkezi yapılara ee, köleleştirmeyen e, teknolojilerin işte blockchain olsun hashgraph gibi başka teknolojiler olsun IOTA'nın kullandığı teknoloji olsun bunların gelişmesi tabi e, olumludur ama e, bunları hep o gözle bakmak gerekir yani blockchain geliştirilirken acaba bitcoin'e ve sağlam şifre paralara ne yapılıyor e, onu da gözden bırak tutmamak lazım teşekkürler hocam Teşekkürler hocam cevabınız Dolar, için. var mı arkadaşlar yoksa ben bu dolarla ilgili olan görüşlerimi söyleyeyim mi? E, yani coin oraya, kafasının karımız. bir sorusu var hocam aslında. Onu dinlesek sonra girsek eğer sizin için de uygunsa. Tabii tabii, tabii olur. Tabii, olur. Erkan hocam merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Ee, hocam şöyle bir sorum olacak. Şimdi bitcoin'e çok inanıyorsunuz geleceğe yönelik. Hem gerek rezerv para olacağı yönünde olumlu düşünceleriniz var hem de geleceğe yönelik çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorsunuz. Keza ben de aynı şekilde. Hatta içimizde birçoğu bence aynı şekilde. Peki bitcoin'in hiç tamamen olumsuz durumlarla karşılaşıp hani batmak demeyeyim de bir dotcom balonu gibi uzun bir buzul çağı dönemi yaşayabileceğini düşünüyor musunuz? Ya da bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Yani bitcoin'in şu kısa geçmesine bakarsak zaten hmm. bir patlamalar ve buzul çağlarıyla dolu bir geçmişi var zaten. Hani 2017'deki patlamadan önce uzun bir buzul çağı var. Yani bu bitcoin'de olmayacak bir şey değil. Ee, gayet birkaç senelik bir buzul çağında da e, bulabiliriz kendimizi benim bitcoin ile ilgili görüşlerim tabii mevcut yapısının böyle kalmasıyla devam edebilir yani bitcoinin yapısı değişirse işte miktarı 21 milyonken sınırsız hale getirilirse işte ne bileyim teknik bir açığı ortaya çıkarsa şimdiye kadar çıkmamış ama bunun gibi şeyler olursa tabi bitcoin de tarihteki yerini alabilir ama şu yapısıyla önümüzdeki dönemde çok böyle sert dalgalı formatta olmakla beraber yukarıya gidişini sürdüreceğini düşünüyorum. Yani önceki dalga bakarsak işte 0.001'den işte 30 dolara çıkmış sonra düşmüş. Bir dahaki dalgalanmada daha yüksek bir seviyede yer almış. En son 2017'de işte 1000 dolarlardan 20.000 dolara çıktı. Şimdi düştü 5-6.000 dolarlara kadar düşüyor. İşte bundan sonra artık bir, sonra, bir sonraki dalga ne zaman olur? Yani buzul çağı ne kadar sürer? Ee, i̇şte ayı piyasasından buzul çağına döner mi? Oradan yeni bir sıçrama ne zaman gelir? Ee, bir daha sıçradığı zaman hangi seviyeye sıçrar? Tabii işte bunlar e, önemli olan. işte bunları tahmin edebilmek, zamanlamasını bilebilmek önemli olan bu. Ama tabii dediğimiz gibi de buzul çağı görünebilir. Çünkü Bitcoin şeyinde tarihinde görünen hiçbir şey değil mi? Şimdi aslında benim demek istediğim e, .com da yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık e, 7-8 sene falan sürmüştü yanlış hatırlamıyorsam siz muhtemelen daha iyi bilirsiniz. E, Estağfurullah hani bizim... doğru doğru 7-8 sene falan sürdü. Öyle bir şeydi ben de çok net hatırlamıyorum da şimdi bizim Bitcoin'de yaşadığımız Buzul çağı diye aslında pek atlandırmak benim istemediğim çok daha hani kısa süren yaklaşık maksimum bir sene gibi ya da şu mesela şimdi bana göre bitcoin asıl gerçek ana yükselişini 20 bin dolara çıkmasıyla yaptı. Şimdi hani 0.1 dolardan 10 dolara çıktığında aslında mükemmel bir büyüme var ama 10 dolar, hani çok fazla dikkat çekmiyor ya ama 20 bin dolar olunca. Bütün dünyada çok büyük ses getirdi. İşte artık rezerv para olma yönünde çok büyük düşünceler çıktı ve destekçileri arttı. Hani Bana göre asıl Bitcoin 20 bin dolara ulaştığında yani 2017 yılında bu yükselişini yaptı. Ve biz daha hani öyle bir 7-8 senelik buzul çağı görmedik. Şimdi bana kalırsa e, bu olabilir mi? Evet tabii ki de olabilir. Olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü e, sizin gibi ben de çok olumlu bakıyorum Bitcoin'e. Teknolojisi açısından özellikle de. Yalnız benim şey yaptım yani burada asıl hani dikkat etmek istediğim nokta bu tarafta da hani bu tarafın da olabileceğini insanların az çok farkında olması hani olmasını istemem. Çünkü mutlaka ya olabilir. olabilir. Yani, yani e, çünkü, çünkü... ekonomi sosyal bilimler çok fazla değişkenin işin içine girdiği e, bilimler. Yani o yüzden iki artı iki eşittir dört şeklinde matematik formülleri yok bu bilimlerin yani herkes bir grafiklerle oturuyor konuşuyor bu grafikler e, bir yön bulma arayışı yani hiçbir yani bir mühendisin grafiğiyle bizim burada bitcoin'e veya ekonominin başka bir parametresine baktığımız grafik e, birbirine aynı değil yani bir mühendis oraya grafiği koyduğu zaman ne sonuç alacağını biliyor ama biz bilmiyoruz sadece ümit ediyoruz yani inşallah bu grafik doğru sonucu verir diye. Çünkü çok fazla hani, değişken bir var. Bir Bilemeyiz şey var. Ama, ama Şöyle bir şey de var. E, 7-8 sene süren e, dotcom balonu e, 5 trilyon dolar civarında e, bir varlığı kendisine çekmişti. E, evet. Şifre para piyasası hiçbir zaman e, daha bu miktarın yanına bile yaklaşamadı. E, o açıdan bakarsak Sanki daha e, filmde daha çok göreceğimiz sahne var gibi geliyor bana. Yani buzul çağı olmaz demiyorum. Buzul çağı olabilir ama yeni sıçramalar da olabilir e, gibi geliyor bana. Katılıyorum hocam. Ben de aynı, e, bir hani rakam vermek isteyeyim mi? çok daha biraz daha yüksek rakamlara çıkıp market çapında çok daha biraz daha arttıktan sonra bir buzul çağını ben açıkçası hep bir bekliyorum. Ya da beklemekten ziyade temkinli yaklaşıyorum diyeyim. E, çünkü benim gibi e, varını yoğunu yatıran çok fazla insan var. Hani öyle atıyorum zaten bütün zaten varlığının zaten işte problemler başlar. başlar. Evet. Sadece evet. Bitcoin değil. Herhangi bir şey yatırırsanız şey, zaten büyük bir, bir, şey, bir, bir, bir risk kesinlikle. Ee, ben cüürek anlatmaya çalışıyorum. Yani e, insanlar bazen çok yanlış anlıyorlar bizim söylediklerimizi. Sonuçta e, yatırımın temel kuralları var. Yani şöyle tabii e, güvenli yatırımın temel kuralları var. Hani siz diyebilirsiniz ki ben güvenli istemiyorum kardeşim. Macera istiyorum. Her şeyi all in bir şeye koyarım. E, bu da bir yöntem. Ama bu işte e, şey riskli bir yöntem. Güvenli yatırımın şeyi e, kanunları portföyünüzün e, sıfırlandığı zaman sizi acıtmayacak miktarıyla riskli varlıklara girmek. Sonuçta bitcoin evet işte bu yapısıyla gittiği zaman modern para sisteminin alternatifidir e, ilerleyecektir ama geçmişe de bakıyoruz e, çok dalgalı bir e, araç yani bu sizi çok riskli bir şeye götüreceği belli. O yüzden bütün yani all in yap, yaptığınız zaman e, onun işte sonuçlarına katlanmak durumu ortaya çıkıyor. Yani o, onun riskli bir şey olduğunu bilerek yapmak lazım yap, yapılıyorsa da. Katılıyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben çok, ben ederim için. Onu Yoruz şu an bölmeyeceğim. Için. Birazcık konudan uzak yayının sonlarına doğru tekrar sorarım. Nasıl istersen. Nasıl istersen, istersen. istersen. Teşekkürler tekrar. Ben çok teşekkür, ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İsterseniz arkadaşlar bu dolar konusunu bir e, yorumlayayım sonra sorulara devam edelim mi? Olur hocam çok daha e, iyi olur. Şimdi ben geçen Twitter'da da bir tek bir tweetlik bir paylaşım yaptım. Çok şey oldu yani yankı uyandırdı. En böyle doların çok ateşli olduğu 1418'leri 419'ları gördüğü şeyde dedim ki yani televizyonlarda yorumlar yapıyorlar da... E, işte cari açıktan bahsediyorlar. E, cari açık demek hani bizim Türkiye'nin yurt dışıyla alışverişi yani ne kadar dolarla dolar alıyoruz yurt dışından, ne kadar dışarıya dolar veriyoruz. Bu her zaman açık Türkiye'de, Senelerdir, on yıllardır yani bugünün meselesi değil. E, i̇şte hükümetin merkez bankasının elini kolunu bağlaması, merkez bankasının faiz arttıramaması, Suriye'de savaş vesaire vesaire. E, tamam bunları anlatıyorsunuz çok güzel de. Bu hiçbir şeyi açıklamıyor çünkü bütün bu şartların hepsi 6 ay önce Eylül ayında vardı ve dolar o zaman 3.4tü Niye o zaman şimdi 3.4'ten böyle tırmanarak geldi geldi? En sonunda da bu, yani tabii son bu 2-3 günde olan hareket işte Suriye ile açıklanması gerekiyor ama son 6 aylık hareketi neyle açıklayacağız? Yani niye dolar o zaman 3.4'ten 4.20'ye kadar tırmandı? Çok basit bir sebebi var. Ee, bunu hiç kimsenin görmemesine şaşıyorum ya yani, uluslararası medyada da çok az yer buluyor. Ee, belki bilinçli uluslararası medyada yer bulmaması bilinçli de olabilir. Onu bilmiyorum. Ee, çok basit sebebi var. Amerikan Merkez Bankası e, işte 2008 krizinden sonra 2008'e kadarki 200 yıllık tarihinde 0.8 trilyon dolar basmışken yani 800 milyar dolar civar bir para basmışken. 2008 krizini örtmek için 3.2 trilyon dolar bastı. Yani beni takip edenler bunu bilirler zaten. E, bu da çok büyük bir olay olmasına rağmen ne uluslararası medyada ne bizde hiç yani bunun üzerine saatlerce program yapılması lazım. Ama hiç kimse bir şey yapmaz. E, 200 yıllık tarihinde bastığının 4 katını son birkaç senede basmışken şimdi Eylül ayından Ekim ayından itibaren bu paraları piyasadan topluyor ve bu sene toplamda 450 milyar dolar piyasadan çekecek. Şu ana kadar e, Eylül e, pardon Ekim'den itibaren ayda 10'ar milyar dolar çekti. Ekim, Kasım, Aralık 30 milyar dolar çekti. Sonra Ocak'ta bu 20'ye çıktı. Ocak 50 yaptı. Şubat 70 yaptı. Mart 90 yaptı. Yani 90 milyar dolar piyasadan çekince bizim gibi cari açığı yüksek olup dolara şey olan yani sensitive yani e, dolar hassasiyeti olan ülkelerde e, ambargo altında olan dolara ulaşması gerektiği halde ulaşamayan ülkelerde e, bu şey yaptı işte ilk tepkisini verdi. Bizim kurlar fırladı bizimki işte 3.40'dan 4.20'ye gitti İran'da rial fırladı Rusya'da Ruble fırladı e, falan falan e, Şimdi şeyi anlamlandıramıyorum dolar endeksi dünyada düşüyor e, niye bizde de e, bunun bir etkisini böyle görüyoruz ki diye soruyorlar. Dolar endeksi Avrupa'nın Amerika'nın ve Çin'in arasındaki e, bir oyun yani ticarete dayalı bir şey. E, sadece dolar miktarına dayalı bir şey değil. Orada siyaset de devreye giriyor. Piyasadan dolar çekilmesi 3-4 kanaldan şu anda etki etmeye başladı. Yavaş yavaş Dolar endeksine kadar da ben etkinin gideceğini düşünüyorum. Şu anda dolar endeksini etkilemedi. Bizim gibi ülkeleri etkiliyor. Yani dolara daha fazla hassasiyet olan cari açığı, çok daha fazla olan kronik cari açığı olan senelerden beri 10 yıl cari açığı olan ülkeleri etkiliyor. Tabii bizim Merkez Bankası'nın faiz arttırmayacağına dair e, hani böyle bir söylemde bulunması da e, işi hızlandırıyor ama asıl sebep yani temel altta yatan sebebi bilmezsek sürekli böyle bir aynı şeylere tekrarlarsak e, bir sonuca gidemeyiz. Yani ne yap, ne yap, ne yapacağız ki? Yani Merkez Bankası faiz arttırmıyor. E, i̇şte nedir? E, Türkiye'nin zaten cari açığı var. Cari açığı böyle 5 yılda bile e, geri çevirmeniz pek mümkün değil. Yani 15-20 yıl belki gerekiyor bunu düzeltmek için. E ne yapalım o zaman? Dolar artacak, biz de bakacağız gibi bir sonuç ortaya çıkar. Halbuki benim söylediğim şeyden gidersek e, dolar piyasadan çekiliyor o zaman bunu durduracak e, bir şey sadece alternatif yani doların alternatiflerini e, yavaş yavaş artık ya da hızlı hızlı insanların herkesin ihtiyacı farklı doların alternatiflerine geçmek gerekiyor yani önemli olan, e, ama onun e, analizini e, yapmıyorlar işte şimdi bu Fed'in e, para çekmesi e, kur dışında çok önemli bir yere daha etkisi var. Asıl önemli etki Amerikan hisse senedi piyasasına oluyor. Ee, 1 Şubat'ta e, 666 puan birden biri düşerek Amerikan hisse senedi piyasası e, bir sinyal verdi ve oradan itibaren bir düşüş, bir toprak kayması başladı e, Amerikan hisse senedi piyasasında. E, son dönemde bütün dünya ekonomileri Karışık, bozuk olmasına rağmen borsalar sürekli rekor üstüne rekor kırıyor. Bunun tek sebebi var, merkez bankalarının, başta Amerika Merkez Bankası'nın bastığı paranın e, ciddi bir kısmının doğrudan borsalara gitmesi. Borsalarda sürekli bir e, suni e, rekorlar, yukarıya gidişler oluyordu. Şimdi Amerika halının, halıyı borsaların altından çekip çekmeye başlayınca az bir şey ucundan çekti. Şubattan itibaren kayma başladı. Şimdi Şubattan itibaren baktığımız zaman Amerikan hisse senedi piyasası %11-12 e, civarında değer kaybetmiş durumda. Daha piyasadan sadece 90 milyar dolar çekildi. E, bunun 4 katı daha çekilecek. Bu durumda Amerikan hisse senedi piyasasında e, %10 çarpı 4, %40, %50 civarında bir düşüş e, demek oluyor ki bu. Bu her şeyi etkileyecek bir şey. Çünkü niye? Amerikan hisse senedi piyasası öyle bir piyasa ki dünyanın her yerinden çok büyük şirketlerin hatta merkez bankalarının orada yatırımları var. Yani İsviçre Merkez Bankası'nın çok ciddi e, bilançosunda Amerikan hisse senedi var. Merkez Bankası'nın bile. Büyük şirketlerin işte Çin'de bir sürü problemli şirket var benim e, flatlarda bilgisayarlarında görüyorsunuzdur. Onların bir sürü Amerikan hisse senedi piyasasında yatırımları var. Amerika'da bizim çok güvenilir, çok şahane dediğimiz şirketlerin bir sürü varlıkları var Amerikan hisse senedi piyasasında. Mesela e, Apple'ın bu kadar değerlenmesinin e, sebebi ya da Facebook'un bu kadar değerlenmesinin sebebi ellerinde çok fazla cash var. Hem kendi operasyonlarından kaynaklanıyor hem Merkez Bankası'ndan aldıkları nakit para var ve bu paralarla kendileri Amerikan hisse senedinin piyasasında buyback yapıyorlar. Yani kendi hisselerini satın alıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani sizin bir şirketiniz var borsada elinizde de bir sürü para var. Sürekli kendi hisselerinizi satın alıp kendi şirketinizi yükseltiyorsunuz. Şimdi bu kaynak evden gidince bu yükseltmeler de yapılamayacağı için ve düşüşler yaşanacağı için bu çok ciddi bir sorun. Bence bu önümüzde küresel krizin ilk dalgasından bahsediyorum ya işte bu Amerikan Merkez Bankası'nın piyasadan para çekmesi, Amerikan hisse senedi piyasasında böyle 50 falan hatta hızlanırsa bu panik etkisiyle %60-70'lik kayıplara sebep olursa işte bu domino taşı gibi hepsini etkiler. Yani i̇çindeki şirketlerden Avrupa'daki e, kırılgan, e, bir sürü üzerlerine türev olan e, Deutsche Bank, İtalyan Bankaları gibi bankalarak Amerika'nın kendi içindeki teknoloji şirketlerine hepsini böyle domino taşı gibi devirir. E, bir çok Amerika'daki teknoloji şirketinin acayip kağıt üzerinde değerleri var ama kar etmiyorlar. Yani bunların en önemli örneklerinden bir tanesi de Tesla. Sürekli adam şey gibi nakit yakıyor. Yani bir karlılık yok ortada. Böyle bir ortamda Tesla ve benzeri şirketler de büyük darbe alırlar. Tabii bunların bir de şu şeyi var. Bütün bu yüzde ellilik, yüzde altmışlık, yüzde kayıplar Dünyanın her yerindeki şirketleri tabi Amerikan borsası düşerse bütün dünyadaki borsalarda düşer. E, o borsalarda yatırımları olan şirketler e, zora girerler ki Amerikan Merkez Bankası piyasadan para çekmeye başlar başlamaz zaten herkesde bir nakit sıkışıklığı durumu ortaya çıktı. E, bütün bunların üzerinde bütün şirketler birbirlerine türev araçlarla bağlı. Türev araç yatırımları ile. Türev araç ne demek? İşte bir Alta bir varlık koyuyorsunuz. Örneğin atıyorum ne olsun? Bitcoin'in türevlerini de yaptılar şimdi işte futures'larını falan. Altta bir varlık var. Onun üzerine bir de kaldıraç koyuyorsunuz. Mesela işte 100 gram altına dayalı ben bir bono çıkardım diyorsunuz. Bunu alıp satmakta işte alırsan 100 kat sana çarpan veriyorum diyor. Adam aldığı zaman işte o 100 gram altının değeri 1 kuruş artarsa çarpı 100 kazanıyor. Ama 1 kuruş düşerse de çarpı 100 kaybediyor. Bu şekilde oluşmuş dünyada belki bir hesaba göre 2, tri 2 trilyon dolardan fazla işlem hacme sahip bir piyasa var. Eğer borsalarda işte bu az önce söylediğimiz gibi hani Amerikan Merkez Bankası e, piyasadan para çekerse bu Amerikan borsasında ve tüm dünyadaki borsalarda böyle giderse yani yüzde onla başladı, %50-60-70 kayıplara sebep olursa panikle bu, bu gidip türev piyasalarını, ve dünya borç piyasalarını yani bono piyasalarını vuracaktır ki e, bu piyasalar bono borç piyasası 700 trilyon dolar büyüklüğünde bir piyasa e, iki şeyde türevlerde 2 kat trilyon dolar büyüklüğünde bir piyasa yani e, biz aslında şu anda biz kendi Türk liramıza bakarak e, olayın çok küçük bir kısmına bakmış oluyoruz yani bu aslında Türk lirasının da böyle hızlı değer kaybetmesinin bizim borsamızın yavaş yavaş değer kaybetmesinin sebebi, Amerikan borsasının da değer kaybetmesinin sebebi, işte bütün bu dünya çapındaki şirketlerin nakit sıkışıklığına girmelerinin sebebi, Amerikan Merkez Bankası'nın yıllardır piyasaya verdiği trilyonlarca doların çok ciddi bir kısmını çekmeye başlamış olmasından kaynaklanıyor. Bakın bunun üzerine daha Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırmasını koymadım bile. Bu sadece piyasadan para çekmesiyle, bu olayları tetikleyebilir. Bir de bunun üzerine faiz arttıracağını söylüyor. Bir de bunun üzerine işte Suriye'de şurada burada silahlı çatışmaya gireceğini söylüyor. Bunlar bu sene çok ciddi benim işte kitaplarımda anlattığım 2020 civarı asıl gelmesini beklediğim krizin ilk dalgasının bu sene gelebileceğini işaretler. O yüzden sadece Türkiye ve işte TL ve dolar arasındaki kur olarak bakmamak lazım meseleye. Hani hele de biz işte böyle Bitcoin gibi şifre paralarla sağlam paralar, sağlam şifre paralarla işte altın, gümüşle ve benzeri işte dolar alternatif varlıklarla uğraşan kesim olarak geniş resme bakmamız lazım. Türkiye'deki TL kurunu etkiliyor, evet ama asıl yap yaptığı tehlikeli bomba patlatacak etkiyi Amerikan borsasında yapıyor. Onu çok ciddi takip etmek lazım. Amerikan borsasına bağlı olarak işte Amerika'daki faizleri 10 yıllık bono tahvil faizlerine dikkatle takip etmek lazım. Yüzde üçün üzerine çıktığı zaman o da ekstra bir şey yapacaktır. Yani bu nakit sıkışıklığına ekstra bir e, benzin dökecektir diyelim yangına. E, Amerikan Merkez Bankası'nın her faiz artırımı da ekstra dolar kıtlığı yaratacaktır dünya piyasalarında. Ve e, bu da bizi işte e, birinci dalga büyük bir krize doğru sürükleyecektir diye düşünüyorum. Bu kriz bir de şöyle bir şey var, ee, eski zamanlarda yani mesela 2008 e, krizinde e, ciddi bir olayın geleceği 5-6 ay önceden e, belli olmaya başlamıştı. Bazı büyük şirketler batmıştı, en son işte o dalga dalga Lehman Brothers'ın batışına kadar gitti. Şimdi bütün dünyada bir kurtarma furyası uygulandığı için yani her batan şirketin üzerine devletler nakit attıkları için çok büyük şirketler batıyor, bunları biz fark etmiyoruz yani. İşte ben e, özel takiple işte bazı bankaların battığını, içinde bazı büyük şirketlerin battığını e, görüp paylaşıyorum. E, bir de şu durum var e, farklı olarak şu anda borsalarda çok fazla e, yapay zeka aslında onlara yapay zeka demek de doğru değil ama hani herkes öyle diyor diye ben yani diyeyim yani otomatik botlar çalışıyor. Yani insanların kontrolünde değil çoğu işlem artık. Eski krizlerde gene insanların duyguları, insanların hızına göre krizler gerçekleşiyordu. Şu anda bir anda kriz gelip sistemi allak bullak edebilir ve biz nasıl geldiğini bile çok kısa bir sürede, 2-3 gün içerisinde her şey birdenbire allak bullak olabilir. Yani bizim piyasamızda görüyoruz işte yani birdenbi 4045lerden 420ye fırlıyor sonra tekrar düşüyor bunun Amerikan borsasındaki versiyonları da yaşanıyor bir günde çok ciddi puan düşüşleri çıkışları oluyor ve ben bu hareketlerin artarak devam edeceğini düşünüyorum yani hem bizim altın Gümüş ve özellikle bu şifre paralar piyasasında hem de Amerikan borsası tarafında bu Merkez bankasının Amerikan Merkez Bankası piyasadan para çekişine bağlı olarak sert hareketlerin e, gün geçtikçe artacağına e, ve bizi çok ciddi bir krize, depresyona doğru sürükleyeceğini düşünüyorum. E, bu bu yazdan itibaren ciddi mayınlı arazideyiz diye düşünüyorum. Yani çünkü niye e, her üç ayda bir Fed bunu açıkladı e, bir, bir program olarak. İşte Ekim ayında 10 milyar dolarla başladı. Ekim 10 milyar dolar, Kasım 10 milyar dolar, Aralık 10 milyar dolar. Ocak'ta 20'ye çıktı. Ocak, Şubat, Mart 20 milyar dolar çekti. Şimdi Nisan'da 30'a çıktı. Nisan, Mayıs, Haziran yani 6 ayda çektiğini Nisan, Mayıs, Haziran'da piyasadan çekmiş olacak. Yani 90-90-180 yapacak. Hazirandan sonra, Nisan, Mayıs, Haziran'dan sonra 40'a çıkıyor. Sonbahar da 50'ye çıkıyor. Yani yaz aylarından itibaren hazirandan sonra ciddi mayınlı arazideyiz. Artık ne zaman patlar yani yaz, sonbahar ve bir sonraki ilkbahara kadar sarkar mı? Ya da bu programı uygulamaya devam ederler mi? Onu da takip etmek lazım. Yani çok ciddi sıkıntılar görüp biz bu para çekme politikasından vazgeçiyoruz derlerse o zaman durumlar değişir. Ama şu anda şöyle bir şey var Fed'de, onu da belirteyim. Fed diyor ki ben bu programı açıkladım. Bir daha bana bunu sormayın. Ben bu programı sonuna kadar uygulayacağım dedi. Yani gazetecilere, basın kuruluşlarına bir daha bana bu soru sormayın dedi. Ee, şey de dedi, herhangi bir, her işte belli dönemlerde Fed'in toplantıları olur. O toplantılarda biz bu programla ilgili konuşmayacağız dedi. Çünkü tartışmıyoruz bu programı. Yani bu 450 milyar doları biz piyasadan çekeceğiz ve bunu tartışmayacağız. Bunu soru olarak da sormayın dedi. Böyle bir durum da var. Hani o, o yüzden dönmeleri de biraz dediklerinden döndükleri zaman da büyük bir güven bulanımı aynı zamanda yaratırlar. Ama tablo böyle. E bunun bilinmesinde de fayda var diye düşünüyorum. Ve özellikle işte tekrar edeyim, tekrar tekrar üzerine basıyorum. Bu çekilmenin e, Türkiye'deki kurlar dışında bu Amerikan borsasında ne yaptığı çok önemli. Onu ciddi takip etmeniz lazım. Amerikan borsasında kayıplar ne kadar hızlı gerçekleşirse bir krize o kadar çok... Yani, birbirine bağlı, domino taşı şeklinde düşecek bir krize o kadar çok yaklaşıyoruz demektir. Teşekkürler hocam bilgileriniz için. Ee, soru alalım mı hocam? Ee, son 15 dakikamız kalmış. İsterseniz birkaç soru daha alalım. Bu anlattıklarım üzerine sormak isteyen varsa özellikle e, onlardan ee... Sevgili Ali'den bir soru vardı. Bu gördüğünüz global krizi bypass etmenin bir yolu var mı? 2008'de karşılıksız para basımı gibi veya farklı yollarla krizin ertelenmesi mümkün mü? Şimdi şöyle bir durum var. 2008'de e, krizi durdurmak için gerekli olan miktar Amerika tarafında 3.2 trilyon dolardı. O bütün Amerika'daki büyük bankaları kurtarmak için gerekli olan miktar. Ama şimdi az önce ne dedim? Bu seferki krizin tetikleyeceği miktarlar 700 trilyon dolar bono piyasası, 2 kat dolar da türev piyasası. E, bu kriz bir bono, borç ve türev krizi olacak. O yüzden tek başına Amerikan Merkez Bankası'nın ben çıktım, şimdi artık 120 trilyon dolar basıyorum, bu işi kapatıyorum demesi biraz zor. O yüzden bu krizde muhtemelen şöyle bir senaryo olacak. Hatırlarsanız 2008'den sonra artçı krizler oldu. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Arjantin gibi ülkelerde artçı krizler oldu. Bu ülkelerde şu yöntemler uygulandı. Kriz halledilene kadar aylarca bankalar kapatıldı. İnsanlar bankalardaki paralarına erişim sağlayamadılar. Sadece size günlük bir miktar veriliyor. Diyelim ki bankada atıyorum 150 bin liranız var. Belki milyon liranız var. Ama diyorlar ki size günde sadece 30 lira, 50 lira çekebilirsiniz. Yunanistan'da böyle bankaların önünde kuyruklar oluşuyordu. İnsanlar işte biliyorsunuz olayları, gösteriler oldu. Bir, bir sürü ortalıklar karıştı. Kıbrıs'ta aynı şeyler oldu. Kıbrıs'ta bu olay olunca insanlar işte o zaman Bitcoin'e atak yaptılar. Bitcoin'e atak yapılınca e, Bitcoin ikinci sıçramasını yaptı. Yani birincisi farklıydı zannediyorum. İkinci büyük sıçramasını yaptı. Arjantin'de de aynı şekilde oldu. Şimdi bu sefer de Arjantin'de, Yunanistan'da, Kıbrıs'ta olan şeyler muhtemelen büyük Avrupa ülkelerinde. İşte İspanya, İtalya, e, hatta Almanya. Çünkü Avrupa'nın en ciddi sorunlu bankalarının en başında Deutsche Bank geliyor. Yani Deutsche Bank çok büyük bir banka. Yani bütün Avrupa ve dünya için çok ciddi tehlike arz ediyor. Aynı şeyler Amerikan bankalarına muhtemelen olacak. Çünkü o borsalarda hepsinin Amerikan hisse senedi piyasasında hepsinin şeyleri var, büyük varlıkları var. E, düşünün işte yani Avrupa'da ve Amerika'da bu yöntemler uygulandığı zaman neler olacağını e, bir karara varılması gerekir bu kriz geldiği zaman. Yani bizi bu krizden Fed mi çıkarsın? Dünya Merkez Bankaları ortaklaşa bir şey mi kursunlar? Koordinasyonlu bir Hareket planımı yapıp hepsi birden bir para bassın yoksa IMF gelsin e, ki IMF'nin isteği bu açıklamalarından işte e, yayınladığı raporlardan falan anlıyoruz IMF'nin ve bu en üst seviye akıllı para küresel sermayenin istediği dünyaya artık IMF'nin SDR isimli parasıyla e, kontrol edilmesi bunu Açık açık söylüyorlar zaten böyle bir kriz olduğu zaman e, herkes kendi çözüm yolunu ortaya koyacak ve e, bu çözüm yolları çatışınca uzun bir süre sistem kilitli kalacak. Yani bu 6 ay mı olur 9 ay mı olur e, bir de tabii insanların da buna vereceği tepkiye bağlı yani batıda tabii çok ciddi bir işte grev e, gösteri kültürü var. İşte Occupy Wall Street eylemlerini hatırlayın işte o 2008 krizi olduğu zaman. Ama tabii onların da başlaması bir 3-4 ayı bulmuştu. ya yani nereden bakarsanız bir 4-5 ay, 6 ay sistem orada kilitlenecek. Eğer bu beklediğimiz senaryo gerçekleşirse. Orada sistem kilitlendiği zaman çok büyük bir o zaman sermayenin şeye akması gerekir. Kıbrıs krizinde olduğu gibi. Kıbrıs krizi 30 milyar dolarlık bir ekonomiydi Kıbrıs. Biz burada 2 trilyon dolarlık bir krizden bahsediyoruz. Bu senaryo gerçekleşirse e, o zaman işte e, kripto sağlam kripto paraların e, yeni ciddi bir sıçrayışı olabilir. Çünkü ciddi bir kitle bankacılık sisteminden kendi varlıklarını kaçırmak isteyecektir. E, borsalardan kaçmak isteyecektir. Her türlü klasik finans piyasasından Kaçmak isteyecektir. Yani tabii ki bütün sermaye şeye gelemez yani bitcoin ve şifre paralara gelemez öyle bir şey olmaz ama e, Kıbrıs'taki ufak bir miktarın bile çok dar bir piyasa olan şifre para piyasasına yaptığını düşünürsek e, böyle bir olay silsilesinde böyle bir senaryoda e, ciddi bir şekilde e, kripto paralara e, atak olabilir yani borsalardaki çöküşle önce bir düşüş olabilir kripto paralarda. Sonra da bu sistemin kilitleneceği anlaşsa o zaman da çok ciddi bir atak olabilir. İki yönlü de çalışabilir ee, arka arkaya diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam cevabınız için. Flora bir soru sormuş biraz dolardan uzak bitcoin ile ilgili. Dünkü bitcoin'in ani yükselişince yükselişinde sizce Trump'ın Rusya'ya karşı füze tehdidi içeren tweet'e etkili olmuş mudur demiş. Ee, buna takiben benzer de bir soru gelmiş. Ee, yarım saatte 1270 dolar e, yükseliş nasıl oldu sizce? Yorumunuz nedir? Şeklinde sorular gelmiş. Bence şöyle bir şey var. Bütün dünya piyasalarında hem çok selam söylüyorum ve teşekkür ediyorum soruları için. Ee, dünya piyasasında şu anda ee, son bilgiselinde de ifade ettiğim gibi aslında bilenler yıllardır zaten bu anlattığım benim az önce anlattığım kriz senaryosuna ve devamı da var bu senaryonun hani bu bu ilk dalgası sadece anlattığım şey yani orada bitmiyor. Ee, bu senaryoyu yıllar ee, işte bilenler çok daha eski zamandan beri bil, yavaş yavaş öğrenenler yeni e, hazırlanıyorlar ve şu anda da dünyada bir şeylerin ters gittiğini yani bu kadar belki benim anlattığım gibi detaylı bir şekilde kimse e, belki şey yapmıyor çok az sayıda insan anlatıyor bunu ama bir şeylerin ters gittiğini herkes bütün dünyada yani Türkiye'de ve dünyada sezinliyor ve buna göre de bir hazırlık çabası var işte bilen altın alıyor e, biraz daha ayrıntısını bilen gümüş alıyor işte bizim gibi teknolojiyle arası iyi olanlar kripto paralara bakıyor ve dünyada bir beklenti var kripto paralar Öldü ya da balon patladı bir daha e, yükselmeyecek diye düşünenlerin karşısında çok ciddi oranda Bitcoin'in tekrar yükseleceğini düşünen e, ciddi bir kitle var. Bu henüz hiç Bitcoin'e girmemiş olanlar da dahil. E, bunlar da e, düşüş e, nereden işte dip nerede diye bir arayış içerisinde. Yani dip arayışı var piyasada. E, bu son füze krizi. E, tabii Bitcoin'in e, e, şey niteliği olduğu için, e, Bitcoin'in ve sağlam şifre paralarının güvenli liman niteliği olduğu için tabii savaş e, riski ne kadar artarsa, hele Kore Yarımadası'nda değer çatışma, işte füze çatışması, Kore Yarımadası'nda da e, bir risk var. Orada da artarsa e, orada tabii bir atak oldu Bitcoin'e. Ama küçük bir atak e, daha sonra bunu şeye çevirdi. Yani hani dip burasıymış, buradan... Döndü beklentisiyle e, ciddi bir alım geldi. Ama tabii bence önemli olan e, bu seviyeler değil. Yani Bitcoin'de yeni bir ciddi atağın başladığını düşünebilmemiz için 12.000-13.000'in e, böyle hacimli yukarı doğru e, kuvvetli bir şekilde geçilmesi gerekiyor e, diye düşünüyorum ben. Teşekkürler hocam cevabınız için. E, YouTube'dan mı alalım ben mi devam edeyim? YouTube'tan bir soru var şu an. E... Doların çökeceğinden söz ediyoruz. Bitcoin'in karşılığını yüz binlerce dolar olacak demek yanlış yönlendirme olmaz mı? Şimdi yani şöyle. E, dolar çökecek ya da dolar balon e, terimlerini kullanıyoruz. Bunlar yanlış değil. E, ama şöyle bir şey de var. Bu bir kere bir süreç. Şimdi demin anlattığım krizle mesela. Yani kriz bir senaryo koydum ya ortaya çok ciddi bir senaryo yani Avrupa'da Amerika'da bankalar kapanıyor borsalar çöküyor falan filan e bu bile e, doları e, bizim anladığımızda da bitirmeyecek bir senaryo bunun daha devamı var ya. Yani. devamındaki olaylar var bunları ben kitaplarında anlattım yani bir saate sığacak e, şeyler değil bunlar hani ilgilene, alıp okuyabilirler e, büyük finansal tufanda özellikle bulabilirler 2020 yeni ekonomide de var e, doların patlaması derken biz doların dünya rezerv para olma rolünden çıkmasını kastediyoruz ve bir hiperenflasyon sarmalına girmesini kastediyoruz. Dolar ortadan kalkmayabilir. Yani dolar bitip yerine taler ya da başka amero gibi başka bir para birimi gelmeyebilir. Gelebilir de çünkü çok ciddi olaylar e, gerçekleşecek. Yani e, Bitcoin'in fiyatını dolarla ifade etmek ne kadar doğru? Şimdi biz e, kendimizi anlatmak e, istiyoruz. Yani insanlara anlatabilmek için e, tamam teknik olarak doğru olabilir her şeyi Bitcoin satoshi olarak ifade etmek ama bu gündelik hayattaki insana geçmiyor o zaman. Bu biraz şey e, ekonomik ya da teknik bir sorun olmaktansa en azından benim tarafımda e, biraz şey... E, Olayı mümkün olduğunca geniş kitlelere anlatabilmek çabası. E, onun dışında başka bir şey değil. E, dolar hiperenflasyon sürecine girdikten sonra dünya merkez, e, dünyanın rezerv e, merkez parası olma konumundan çıktıktan sonra işte bizim için e, önemli olan aşama geçilmiş oluyor ya da bizim işte çöpme batma diye tarif ettiğimiz olay gerçekleşmiş oluyor. Bundan sonra da dolar varlığını tabii ki sürdürebilir. Yani normal bizim Türk lirası gibi bir para olabilir. Sadece Amerika'da geçerli bir para olur. Amerika'dan Meksika'ya geçtiğimizde artık kimsenin kabul etmediği bir para haline gelebilir. Ama bu doların e, isim olarak da biteceği anlamına gelmez. Öyle düşünmek lazım. Soru arkadaşımıza da çok teşekkürler bu arada. Biz de teşekkür ederiz. Hocam D-Live merkeziyetsiz video yayın platformu üzerinden bir soru gelmiş. Onu iletiyorum hemen bir saniye. Kripto paralar ve exchange rate ile Türkiye'de çeşitli projelerin fonlanması konusunda ne düşünüyorsunuz? Ekonomik gücü ve refah düzeyi belirli bir standartın altında olan ülkeler için bu tip bir durum birçok sosyal ve kültürel değişime ön ayak olabilir. Türkiye'nin blockchain ve kripto paralara adaptasyonu sürecinde bu tip yaklaşımlar görür müyüz? Yani görmeyi çok isteriz ee, ama Türkiye'de mevcut şartlarda bir şeylerin olabilmesi için açıkçası e, devletin bu konudaki tutumunun ne olduğunu bilinmesi lazım. Yani proje finansmanına kadar gidebilmek için devlet bu konuda e, gerçekten ne, e, nasıl bir tutum içerisinde bunu bilmek lazım. E, şu anda devlet haklı olarak e, vatandaşın işte bir çiftlik bank tarzında, ponzi şeması tarzında organizasyonlara e, kapılmamasını istiyor. Oradan bir zarar görmemesini istiyor. E, mağduriyetler oluşmamasını istediği için e, şimdilik böyle önünü kapama e, yöntemini seçti. Ama önümüzdeki dönemde bu tarif ettiğim senaryolar gerçekleşirse, e, çok ciddi yeni bitcoin'e ve diğer paralara ataklar olursa, Devlet de bu konuda bir karar vermek durumunda kalacak. İşte o karar biraz daha böyle geleceği yani uzak görüşlü bir karar olur inşallah. Sadece yakın dönemi kurtaralım şeyinden ziyade. Devletin içinde bu tarz çalışmalar yapılıyor ben e, görüyorum, duyuyorum yani çok ciddi çalışmalar yapılıyor ama e, keşke daha hızlı olmakta, keşke daha e, proaktif davranılabilse. Keşke mesela şöyle bir şey olsa. Demin ifade ettik, keşke gizliden gizliye Türkiye hani bitcoin veya başka sağlam şifre paralardan topluyor olsa bununla hani çünkü Türkiye dolara dediğim gibi hassas bir ülke. dolar Dolarda çıkacak sorunlardan ilk etkilenen ülkelerden bir tanesiyiz. Dolara karşı işte altın, gümüş, sağlam şifre paralar tutulsa buradan başlasa, yani devlet kendisi başlasa bu işe oradan sonra da zaten proje finansmanları işte Türkiye'ye sermaye çekme e, olayları gerçekleşecektir inşallah e, o yönde ilerler benim bildiğim o teşekkür ederiz hocam cevabınız için sürenin de sonuna geldik aslında evet sonlara geldik çok güzel sorular geldi bütün arkadaşları tebrik ediyorum güzel sorular için gizli cevaplarınız teşekkür için teşekkür ediyorum. ederiz hocam. Çok sağ olun bugün katıldığınız için, bütün soruları cevapladığınız için. Aslında daha birçok soru var bir, ama. Bir, çok güzel bir organizasyon inşallah devamı da gelir. İnşallah inşallah. Siz konuşurken Twitter'dan e, başkaları da e, katılmak istediklerini belirttiler. E, çok Aa. güzel arkadaşlarımız Fatih Güner olsun, işte, e, Mert Sosur olsun. Onlar da destek Aa, olabilirsiniz. Evet. Çok selamlar onlara da. Tamamdır, sayılırız. Hocam iyi akşamlar diliyorum size. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Kendinize iyi, iyi bakın. Çok teşekkürler. İyi akşamlar Tekrar. hocam. İyi akşamlar hocam.